darhane Devrin sultanı Yavuz Sultan Selim Han Ramazan ayında bir gün tebdil-i kıyafetle şehri dolaşmaya çıkar. Yanında başveziri vardır. Sultan Paşa akşam ezanı kimin kapısının önünde okunursa o evde iftar edelim. İftar vakti yaklaşmıştır. Ara sokaklara girerler. Her evin kapısının önünde bir kişi beklemektedir. Bir misafir bulup evlerine iftar için çağıracaklardır. Başkalarına iftar ettirmenin zevkine tadacaklar ve sevabını alacaklar. Sultan ve veziri kendilerini tanıtmadan... ...herkese selam vererek giderler. İftarı topu atılıp... ...akşam ezanı... ...okunmaya başladığında... ...fakir... ...ama gönlü zengin bir Müslümanın... ...evinin önündedirler. Zaten... ...ev sahibi de iftara... ...birilerini çağırabilmek için... ...kapıda beklemektedir. Sofra hazırlanmış... ...iftar sofrasında ekmek... Tuz ve mis gibi tüten bir çorba vardır. Tuzla iftarlarını açarlar. Ekmek ve çorba ile karınlarını doyururlar. Çorba sultanın çok hoşuna gitmiştir. Ev sahibine bu çorba çok hoşuma gitti. Ne çorbasıdır bu diye sorar. Çok zeki ve ferasetli olan ev sahibi... ''Darhane çorbasıdır sultanın diye cevap verir. ''Darhane'' yani Anadolu insanının dilinde ''Tarhane'' olarak geçen çorba ''Tarhane'' Evet açılır bahtımız bir gün hemen battıkça batmaz ya Sebepler halk eder Halık, Kerem babın kapatmaz ya benim hakka münacatım değildir... Rızık için haşa... Huda rezzak alemdir... Rızıksız kul yaratmaz ya... Bir acayip derde düştüm... Herkes gider kârına... Bugün buldum, bugün yerim... Hak kerimdir yarına... Zerrece tamahım yoktur... Şu dünyanın varına rızkımı veren hudadır kula minnet eylemem.